الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على salaam, salaam, والمرسلين نبينا محمد وعلى salaam, وصحبه salaam, اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى salaam, وصحبه وسلم salaam, بعد Kardeşlerim, Şeyhülislam Muhammed İbn-i Abdilvahhab Rahimahullah'ın kitab Tevhid'den Kaldığımız yerden devam edeceğiz okumaya. Bugün Okumayı tasarladığımız, okumayı düşündüğümüz Yüce Rabbimiz bize izin verirse iki bapta yine son işlediğimiz birkaç baba benzer bir şekilde bazı kalp amellerine işaret edilecek. Bazı kalp amellerinden bahsedilecek. Ve bunların tevhidle olan teallukundan bahsedilecek. Kalp amelleriyle Takva, takva ile ihlas ile zühdten veradan bunlardan bahsetmenin, bunları söz bunları söz konusu etmenin derste bunları anlatmanın hatta bunlarla alakalı televiz yapmanın şartı, bunlardan bahseden, bunları yazan, bunları anlatan kişinin bunları, bunların ehli olması değildir. Çünkü şeytan böyle bir telbis yapabilir. <gülüyor> bu konudan bahsedene de bu konuyu dinleyene de şöyle bir telbis ile şöyle bir kandırmaca ile kalbine aklına şu fikri verebilir. Yani falanca hoca madem bu konulardan bahsediyor öyleyse o bu işin ehlidir. Bu mesele kardeşlerim bu mes bu konulardan bahsetmenin bir lazımı bir şartı değil. İnsan kendisi bu meselelerin bu konuların ehli olmasa da bu makamlardan bu menzilelerden haberdar olmasa da onların halini yaşıyor tadıyor olmasa da ilim ehlinin kitaplarında derlediği şeylerden istifade ederek bunlardan bahsedebilir. Kendi yapmadığı halde kendi bunları takınmadığı halde başkalarına bunları emredebilir başkalarına bunlara açıklayıp bunlarla alakalı onları teşvik edebilir. Böyle olursa umulur ki yüce Allah belki onun kendisinin ehlinden olmadığı bu meselelerle bu, bu meselelerle anlattığı bu sözlerle belki kullarından dilediğinin kalbine hidayet verir. Ve belki bu meselelerden bahseden kişinin kendisi de bunlardan bahsettiği için belki haya eder, belki utanır sahip olmadığı bu halleri, bu makamları iktisap etmeye, elde etmeye çalışır. Geçtiğimiz birkaç test bazı kalp amellerinden bahsettik. Önümüzdeki birkaç de yine bazı kalp amellerinden bahsedeceğiz. Bu tembihi bu yüzden burada yapmak münasip oldu. Bugün Yüce Rabbimizin tevfikiyle okuyacağımız iki bapta. <gülüyor> Bir takım kalp amelleri ve bu kalp amellerinin tevhid ile olan alakasından bahsedilecek. Ama bizim inşallah pratik olarak öğrendiğimiz şeylerle amel etme onları amele eyleme dönüştürme cihetiyle bugünkü okuyacağımız ilk bu iki baptan istifade edeceğimiz en büyük faydalardan bir tanesi şu olacak. Bunu aslında dersin sonunda söylemeliydim. Ancak dinlerken zihninizde buraya da bir yer kalsın. Buraya da dikkat celb olunsun diye baştan söylüyorum. Bu okuyacağımız iki baptan şunu öğreneceğiz. Yüce Rabbimiz Allah Subhanahu ve Taala'nın Kuluna ikram ediyor olması, inam ediyor olması, ona nimetler veriyor olması, Allah'ın her zaman o kulunu sevdiği anlamına gelmez. Allah'ın kula iptila ediyor olması, kula musibet, dert, bela, keder veriyor olması, Allah Subhanahu ve Taala'nın o kulu sevmediği, ondan razı olmadığı anlamına gelmez. Bu anlama gelmediği gibi bazı zamanlarda bu tam tersi anlamına da gelebilir. Allah kula ikram eder, kula inam eder, ona nimetler verir, ona sıkıntı yüzü göstermez. Değil, okulu sevdiği anlamına gelsin. Bu Allah'ın okulu sevmediği anlamına gelebilir. Allah Subhanahu ve Teala hikmeti gereği bazı kullarını ibtila eder. Onlara bela, musibet verir, gam, keder verir. Bu Allah'ın onları sevmediği anlamına gelmesi şöyle dursun. Allah'ın onlar hakkında hayır murad ettiği, onları sevdiği anlamlarına bile gelebilir. Yani pratik olarak bugünkü okuyacağımız bu iki baptan bu meseleyi, bu sonucu öğrenirsek inşallah bu bizim günlük hayatımız içerisinde istifade edeceğimiz bir şey haline gelir. Okuyacağımız birinci bapta diyor ki İmam Rahimahullah babu u Kavlillahi Teala Allah Teala'nın şu buyruğu ile alakalı bap diyor ki Yüce Rabbimiz fela eminu yoksa onlar Allah'ın mekrinden Allah'ın tuzağından Allah'ın hilesinden emin mi oldular fela yamenu makrallah Allah'ın tuzağından hüsrana uğramış bir topluluktan başkası emin olmaz yoksa onlar Allah'ın kendilerine tuzak kurmasından emin mi oldular Böyle bir emniyet hissi, emniyet duygusu içindeler mi? Halbuki Allah'ın tuzağından olsa olsa hüsrana uğramış olanlar, zarara ziyana uğramış olanlar ancak emin olabilirler. Kendilerini Allah'ın kendilerine tuzak kurmasından emin hissederler. Bu birinci ayeti kerime. Şu ikinci ayette inşallah sanki babın başlığına taalluk ediyor. Bu da bu ayetin aksi istikamette bir şey. Ve kavluhu ve Allah'ın şu buyruğu. Ve men yaknatu min rahmeti rabbihi illa dallum. Sapmışlardan başka, şaşırmışlardan başka, yolunu sapıtmış kimselerden başka Allah'ın rahmetinden kim ümidini keser? Öyleyse İmam Rahimahullah bu vapta bize... İmanın ve ibadetin iki büyük rukunu, iki büyük esası olan korkuyu ve ümidi cem etmeye ikisini bir arada kulun kişinin kalbinde bulundurmasına tembih edecek. <gülüyor> Birinci ayette deniliyor ki, Efem inu mekrallah. Yoksa onlar Allah'ın mekirinden emin mi oldular? Mekir kardeşlerim, tuzak kurmak demek. Hile yapmak demek. Kişinin hasmını, düşmanını, onun hissetmeyeceği, onun anlamayacağı yerden yakalayıp onu cezalandırmak demek. Tuzak kurmak, biz Türkçe'de bunu kullanıyoruz. Onun fark etmeyeceği şekilde ona, onu yakalamak ve onu cezalandırmak demek. Allah Tebareke ve Teala'nın sıfatlarından bir tanesi de işte bu mekir sıfatı. Tuzak kurmak sıfatı. Ancak tuzak kurmak, mekir, hile bunlar mutlak olarak kemal ifade etmediği için Allah Tebareke ve Teala'nın mutlak olarak bunlarla vasf doğru değildir. Çünkü tuzak kurmanın bir kemal olan, övülen tarafı var, bir de noksanlık olan, yerilen, kınanan tarafı var. İnsan birisini aldatarak hak etmediği halde ona tuzak kuruyorsa bu kemal değil noksanlık. Bunda övülecek bir şey yoktur. Bilakis bu kınanacak bir şeydir. Ama kişinin hak eden düşmanını, onun hissetmeyeceği, onun anlamayacağı bir yerden yakalayarak cezalandırması, bu övülecek bir şeydir. Bu böylesi bir tuzağı, böylesi bir mekri yapan kimsenin kudretine, kuvvetine delalet edilir. Allah tebareke ve teala hakkında da bu mutlak olarak Mutlak olarak kemal ifade etmediği için mutlak bir sıfat olarak e, algılanmaz. Bundan dolayıdır ki Allah'ın kitabında bu, bu vasıflar, bu sıfatlar alel ıtlak söylenmemişte Allah Tebareke ve Teala'ya karşı onun peygamberlerine ve salih kullarına karşı tuzak kuranların mukabilinde zikredilmiş. Denilmiş ki ve mekeru ve Allahu. Onlar tuzak kurdular. Allah da onlara tuzak kurdu. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا kurullah. Onlar, onlar tuzak kurarlar. Allah da onlara tuzak kurar. Yani Allah Tebareke ve Teala'nın mekri tuzak kurması onların tuzağına mukabil olarak zikredilmiş. Ki hususen bu durumda tuzak bir kemal sıfatı olur. Allah Tebareke ve Teala'ya ait bir sıfat olarak ispat edilir. Ayette deniliyor ki اَفَا اَمِنُوا مَكْرَ Yoksa onlar Allah'ın mekirinden, Allah'ın tuzağından emin mi oldular? Fela ye'menu <gülüyor> Allahi, Allah'ın kavminden emin, Allah'ın mekirinden emin olmaz. Allah'ın tuzağından kendisini emniyette hissetmez. İllel kavmul hasirun Hüsrana uğramış topluluklardan başkası. Allah'ın mekirinden, Allah'ın tuzak kurmasından Olsa olsa ancak Hüsrana uğramış olanlar kendilerini emniyette hissederler. Burada Allah tebareke ve teala'nın mekirinden, onun tuzağından emniyette olmak kınanıyor, zemmediliyor. Bu hüsrana uğrayanların, kaybetmişlerin, ziyan etmişlerin bir vasfı olarak söyleniliyor. Bu ayeti kerime Allah Subhanahu ve Taala'nın rasullerini yalanlayan kavimler hakkındayın inmiş. Onlardan bahsediliyor. Kendilerine gönderilen, rasulleri tekzip eden, onları yalanlayan kimseler hakkında, Yüce Rabbimiz Subhanehu ve Teala, iki ayet öncesinden diyor ki, Efe emine ehlul kura, en ye'tiyehum be'sune imun. Yoksa o şehir halkı, bizim azabımız, helakımız, onlar gece uykudayken onların başına gelmesinden emin mi oldular? emine ehlul kura, en duhan yoksa o şehir halkı bizim helakımız bizim azabımız kendilerine gündüz vakti onlar eğlenirken başlarına gelmekten emin mi oldular Ardından diyor ki eminu <gülüyor> makrallah yoksa Allah'ın tuzağından mekrinden emin mi oldular Halbuki Allah'ın tuzağından Allah'ın makrinden olsa olsa hüsrana uğramış olanlar emin olurlar Kendilerini emniyette hissederler. Allah tebâreke ve teâlânın tuzağından emin olmak bu ayeti kerimede hüsrana uğrayanların vası olarak zikredilmiş. İki ayet öncesinden zikri geçen bu rasulleri yalanlayanlar, rasulleri tekzip edenler Allah tebâreke ve teâlânın onlara tuzak kurması, onları nimetler içerisinde, emniyet içerisinde bırakarak çünkü siyaktan bu anlaşılıyor, Gece, gece rahat uykularındayken Allah'ın onlara helak indirmesinden emin mi oldular? Yani rahat rahat uyduklarına göre Rahat rahat geceyi geçirdiklerine göre Demek ki Allah onlara Emniyet nimeti vermiş Gündüzleyin eğlenirlerken Oyalanırlarken Dünya işleriyle meşgul olurlarken Allah'ın Allah'ın helakının azabının gelmesinden emin mi oldular? Demek ki Allah tebareke ve teala onlara Gündüzleyin Gündüz vakti Eğlenecekleri, oyalanacakları, meşgul olacakları işler, ticaretler, meşguliyetler vermiş. Efe eminu mekrellâh. Allah'ın mekrinden emin mi oldular yoksa? Yani Allah'ın onlara emniyet vermesi, nimet vermesi, onları eğlenecekleri, oyalanacakları şeylerle meşgul etmesi, sıhhat afiyet vermesi, onları belalarla, musibetlerle iptila etmemesi, Zahiren görüldüğünün aksine Allah'ın onları sevdiği, onlardan razı olduğu, onlara nimet vermek istediği anlamına gelmeyebilir. Aksine bu Allah'ın onlara bir mekri, bir tuzağı olabilir. Söylenilmek istenen, vurgulanmak istenen şey bu. Nimet içerisindeysen, bir bir iptilaya, bir iptilaya sıkıntıya müktala olmuyorsan. Bu Allah Subhanahu ve Taala'nın seni sevdiği anlamına gelmiyor olabilir her zaman. Bu Allah'ın sana bir tuzağı olabilir. Allah'ın böyle kullarına bu şekilde tuzak kurmasından da o kullar arasından ancak hüsrana uğramış olanlar kendini emniyette hissederler. Bu ayet-i kerime Resulleri tekzip eden kimseler hakkında inmiş. Açıktan Resulleri yalanlamışlar. Sözleriyle Resulleri yalanlamışlar. Onlara yalancı demişler. Şair demişler. Mecnun demişler. Öncekilerin efsanelerini, eskilerin destanlarını anlatıyor demişler. Açıkça dilleriyle Rasulleri tekzip etmişler. Allah ve Teala'nın bunlarla alakalı mekri bu ayette geldiği gibi gece onlar uyurken veya gündüz onlar eğlenirken ansızın onların başlarına gelebilir. Onlar bundan emin mi oluyorlar? Bu onlarla alakalı hususi. Ama ayetin bu başlığında zikredilen kısmı Allah'ın mekrinden emin mi oldular? Allah'ın mekrinden ancak hüsrana uğramışlar emin olurlar. Açıkça makalleriyle, sözleriyle, Resulleri yalanlayanlar ile sınırlı değil. Çünkü Resulleri yalanlamak bazen kişinin kavliyle, sözüyle açıktan yaptığı bir şey olabilir. Bazen de kavliyle, makaliyle açıktan yapmasa da haliyle yaptığı bir şey olabilir. Yalanlamak iki türlü. Sen yalan söylüyorsun, yalancısın dersin. Doğru söylemiyorsun. Seni tasdik etmiyorum dersin. Bu kavil ile söz ile yalanlama. Bir de var. Evet doğru söylüyorsun. Seni tasdik ediyorum. Sözün haktır. Deyip sonra kişinin haliyle bunu yalanlaması var. Fiilleriyle bunu yalanlaması var. Bu yalanlama birinci yalanlama gibi her suretinde kişiyi İslam milletinden İslam dininden çıkartmayan bir şey olabilir. Ama bazı hallerde gaflet bazen kalbi öyle sarar. Öyle sarar ki kişi diliyle Resulü tasdik ettiği halde haliyle, ahvaliyle, amelleriyle onu yalanlıyor olabilir ve bu yalanlama bazı suretlerinde dil ile yalanlama seviyesine boyutuna çıkabilir. Birisine desek ki Birazdan buraya düşmanların gelecek ve seni öldürecekler. O da dese ki yalan söylüyorsun sana inanmıyorum. Bu kişinin yaptığını ne? Diliyle kavliyle açıkça seni tekzip etmek. Birisi de dese ki evet doğru söylüyoruz. Seni tasdik ediyorum dese. Sonra da bu düşmandan kurtulmak için bu ölümden kaçmak için herhangi bir çaba harcamasa herhangi bir amel yapmasa. Halini durumunu değiştirmese. Sonra dese ki ben sana inanıyorum evet doğru söylüyorsun. Birazdan buraya düşmanlarım gelecek ve beni öldürecekler. Bu konuda sadıksın. Diliyle böyle söylüyor. Ama amelleriyle yerinden kıpırdamasa bu kimsenin tasdikine öncelikli olarak kim inanmaz? Bu haberi veren kimse inanmaz. Onun bu verdiği haberi tasdik ettiğine inanmaz. Onun tasdikini kabul etmez. Kendisini doğruladığını kabul etmez. Onun işte bu Hareketsizliği, bu tasdikini amele çevirmemesi işi bazen öyle bir hal alabilir ki açıkça sen yalan söylüyorsun diyen insanın durumuna gelebilir. Bazen de şehvet galip olduğu için, şehvet kim, kişiye galip geldiği için, rahatı ona galip geldiği için, gafleti ağır bastığı için hakikatte tasdik ediyor olduğu halde gevşeklik gösterebilir müminlerin hali. Yani günah işleyen müminlerin hali genelde böyledir. Ancak bu hemen e, bu kadarla sınırlı değil bazen o hale varabilir gidebilir. Bunları şunun için söyledim. Bu ayeti kerime Resulleri dilleriyle yalanlayan kimseler hakkında inmiş ya onlar için Allah'ın helakı kendilerine gece gelmelerinden onlar uyurken gelmelerinden emin mi oldular? Gündüz eğlenirken oyalanırken gelmesinden emin mi oldular? Allah'ın tuzağından kim emin olur? Hüsrana uğramışlardan başkası deniliyor ya mümin olan kimselerde. Resulleri sözleriyle ve kalpleriyle tekzip etmeyen, tasdik eden kimseler hakkında da bu ayet şu suretlerde geçerli olur. Adam resulü tasdik ediyor. Resullerin vaat ettiği ve vahit ettiği şeyleri tasdik ediyor. Allah'ın kendisini yakalayabilmesini, kendisine cezalandıracağını, ahirette ona vaat ettiği şeyleri, onu tehdit ettiği şeyleri tasdik ediyor. Sonra diliyle tasdik ettiği ve kalbinde tasdikin aslı bulunan bu meseleleri Bazen amelleriyle gaflet ağır bastığı için Şehvet ağır bastığı için Bazen amelleriyle tekzip ediyor gibi görünüyor İşte bu kimse hakkında da Allah tebareke ve teala'nın mekri söz konusu olur Onu bu günahları Allah'a isyan etmesi Allah'ın kendisini gördüğü halde Gördüğünü bildiği halde Azap edeceğini bildiği halde Buna kudretli, kadir olduğunu bildiği halde Allah Tebareke ve Teala'nın Cehennemde bu ameli yapanlarla alakalı Hazırladığı hukubetleri, cezaları Bildiği halde Bunları yapmaya ısrar eden Bunları yapmaya devam eden kimselere Allah Tebareke ve Teala Büyük bir tuzak kurabilir Bu tuzağın sonunda Onlar iman ile Tasdik ile Allah'a iman ediyor Resul'e iman ediyor oldukları halde İşin sonunda mutlu mesut yaşarlarken Allah'ın tuzağı onların kalplerini tam tersine çevirebilir. Burada zikri geçen bahsi geçen mekir işte bu mekir. Mümin kul bundan emin olmaz. Çünkü her halükarda bütün Ademoğulları hata içerisindeler. Sürekli hata işliyoruz. Sürekli günah işliyoruz. Allah Tebareke ve Teala'ya isyan ediyoruz. Bu isyanlara devam ediyoruz. Bazen bunlar gözümüzde küçük günahlar gibi görünüyorlar. Hakikatte bunlar küçük günahlarda olabilirler. Ama küçük günahlar bazen gözde küçük görülmeyle dikkate ile beraber Allah'ın indinde büyük şeyler haline gelebilirler. Bunun tam tersi olacağı gibi. Bazen kul büyük günahlardan bir günah işler ama kalbindeki pişmanlıkla Allah subhanahu ve teala'nın önündeki inkisarı ile pişmanlığı ile bu büyük şey Allah'ın yanında belki küçülebilir. Bazen de kul hakikatte küçük olan. Amellerden bir ameli küçük olan günahlardan bir günahı pervasızca içinde hiçbir sıkıntı duymadan rahat rahat işler işte onun kalbindeki bu rahatlık işlediği bu günahı bu hatayı Allah'ın indinde çok büyük bir şey haline getirebilir. Bu halde olan kimse Allah tebareke ve Taala'nın mekrinden emin olamaz. Allah onun bu amelleri sebebiyle işin sonunda cennetlik amellerini yapar yapar yapar yapar ibn Mesud hadisinde hatırlayın. İşin sonunda, cennete girmeye ramak kala, Allah tebareke ve teala onun kalbindeki hakikati ortaya çıkartır. Sonra cehennemlik amellerinden bir amel yapar ve cehenneme gider. İnna ahedekum le ya'melu bi ameli ehlil cenne. i̇bn Mesud hadisinde böyle deniliyor. Sizden biriniz, cennet amellerini işler, işler durur. Hatta ma yekunu beynahuu ve beynahaa illa ziraa Sonra kendisiyle cennete girme arasında bir arşın bir zira mesafe kalır. Sonra ne olur? Kitap devreye girer. Allah tebareke ve teala'nın ezelde yazdığı kitap devreye girer. Sonra bu adam cehennemliklerin amellerinden bir amel işler. Bu amel üzerine ölür ve cehenneme gider. Hakikatte bu adamın başına gelen şey işte Allah tebareke ve teala'nın bu mekridir. Allah buna tuzak kurmuş. Allah buna tuza şundan dolayı kurmuş. Bu Yani bu hadis-i şerifle alakalı şöyle bir izahatın yapılması zar zaruri, zorunlu. Ki hadisin bazı e, rivayetlerinde şöyle bir ziyade lafız var. Bu lafız hadisin doğru anlaşılmasında mühim, önemli. Orada deniliyor ki sizden birisi insanların gördükleri kadarıyla cennetlik alenin amellerinden ameller, işlerler, işlerler, işlerler de sonra oraya girmeye bir arşın mesafe kala Kitap devreye girer ve cehennemlik amelleri işlerler. Yani bu adam aslında zahiren ve batinin cennetliklerin amellerini işleyen bir adam değildir. Bu adam insanların gördükleri kadarıyla cennetliklerin amellerini işleyen bir adamdır. Yani zahirinde. Ne yapmış zahirini? Islah etmiş. Zahir amellerini düzeltmiş. Ama batının da gizlisinde, kalbinde veya insanlardan uzak olduğu yerlerde kendi başına kaldığı zamanlarda Serairinde gizlisinde Cennetliklerin amelleri üzerinde değil İşte bu hali Allah Tebareke ve Teala'nın bu adama Tuzak kurmasının bir sebebidir Allah ona tuzak kurar Bu adam insanlar Ondan cennetlik amellerin sadır olduğunu Görürler görürler görürler İşin sonunda bir de bakarlar ki Bu adamdan cehennemlik amelleri sadır oluyor Yani şöyle mi oldu Bu adam aslında zahiren ve batinen Salih bir adamdı Zahiren ve batinen Gizlisinde ve açığında cennetliklerin amellerini yapıyordu da, işin sonunda bu adam cennete girmeye az kala Allah buna çelme mi taktı? Hayır. Haşa böyle olmadı. Rabb Subhanahu ve tealayı böyle vasfetmek Allah Subhanahu ve tealanın tenzih edilmesi gereken bir noksanlık olur. Allah kuluna salih kuluna çelme takmaz. Peki bu adama en son anda neden? Cehennemlik amellerinden bir ameli işletiyor. İşte Allah ona tuzak kurmuş. Çünkü bu adam zahirini ıslah etmiş ancak batınını ıslah etmemiş sarairini gizlisini ıslah etmemiş bu hal üzerine devam etmiş devam etmiş sonra bu salih amelleri en çok ihtiyacı olan en son anında Allah Tebareke ve Teala ona kurduğu tuzağı açığa çıkmış kalbi en fazla ihtiyacı olduğu anda onu yarı yolda bırakmış ve kendisinden cehennemlik amelleri sadır olmuş bu Allah, Allah Tebareke ve Teala'nın Mekrinin işte kullar üzerindeki icra diliği suretidir. Yoksa iş şöyle değil. Bazen belki vaaz nasihat babında kulları korkutmak babında anlatılırken bu noktaya dikkat çekilmiyor olabilir. Ama işin hakikatinde Rabb subhanehu ve teala'yı vasfederken onun şöyle bir zat olduğunu anlatmak onu övmek olmaz. Yani bu Rab, öyle bir Rabb ki öyle bir zat ki bu kul salih olduğu halde muhlis olduğu halde. Zahirinde de batında da düzgün olduğu halde Cennete gireceği zaman Allah buna çelme takar Haşa ve kella Rab Subhanahu ve teala bundan münezze Peki bu son anda bunun başına gelen şey ne? Kendi elleriyle yaptıkları Kendi amelleriyle işedikleri Kendi kalbinin iktisap ettikleri Son ana kadar bu görükmedi Bize görükmedi bunu biz bilmiyorduk Hadisinin rivayetine denilmiş ya insanlara görülen kadarıyla Son haline kadar bu adamın amelleri cennetlik amelleri görünüyordu Ama hakikatte Allah Tebareke ve Teala indinde bunun kalbi cehennemliklerin kalplerinden bir kalpti. Sadece son anda bu açığa çıktı bizim içinden. Allah Subhanahu ve Teala'nın mekrinden tuzağından Hüsran'ı uğramışlardan başkası emin olmaz. Müminler peki bu, bu tuzaktan neden korkmalılar? Çünkü müminler de Allah Tebareke ve Teala'ya karşı sürekli isyan ediyorlar. Sürekli hata işliyorlar. Sürekli günah işliyorlar. Bu günahları bazen İşte korkusuzca, pervasızca, düşünmeden, umursamadan işliyorlar. Bazen imanları arttığı zaman, takvaları arttığı zaman, bunlardan korkarak, pişmanlık duyarak, tövbe ederek işliyorlar. İşte Allah tebareke ve teala kulun kalbindeki bu duruma bakarak, kulun günahlar üzerindeki ısrarına bakarak ona tuzak kurabilir. Bu tuzağıyla Allah tebareke ve teala ona nimetler verebilir. Onu, onu musibetlerden uzak tutabilir. Kulda nimetler içerisinde olmayı, başına belaların, musibetlerin gelmemesini hayır alameti olarak sayabilir. İşte Allah'ın ona kurduğu tuzak bu olur. Dersin başında söyledik. Bizim buradan istifade edeceğimiz en büyük şey bu. Nimetler her zaman hayır alameti olmayabilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor diyor ki Allah tebareke ve teala bir kula okul, masiyet üzerinde olmaya devam ettiği halde nimetler vermeye devam ediyorsa Kul günahlara ısrar ettiği halde, önemsemediği halde, Allah ona, Allah ona nimetler vermeye devam ediyorsa, Allah ona ikram etmeye devam ediyorsa, başına bir bela indirmemeye devam ediyorsa, bu Allah Tebareke ve Teala'dan bir istidraçtır. İstidraç şu demek, yani Allah bunu o adam farkında olmadan onu adım adım derece derece cehenneme yaklaştırmak için böyle yapıyordur. Nimetler içerisinde olduğu zaman aklı başına gelmez. Dikkat edemez. Bir insana bir tokat gelse değil mi? Bir tokat gelse, bir bela gelse belki kendisine dönüp kendisini kontrol edebilir. Günahlarını düşünüp bunlardan tövbe edebilir. Nefsini murakabe edebilir. Ama adam nimetler içerisinde yüzüyorken bunlara dalar gider bunların bazen farkına varamayabilir. İşte bu Allah Tebareke ve Teala'dan ona bir istidiracıdır. Elhamdülillah. Bu, bak başlığının bir bölümü. Diğer bölümü de neydi? Allah'ın rahmetinden ancak sapıtmış olanlar, ancak sapkınlar ümidini keserler. Allah'ın mekininden, Allah'ın tuzağından emin olmamak, bununla alakalı sürekli bir bir korku, endişe taşımak, kişinin akıbetini düşünmesi, bununla alakalı sürekli bir korku içinde olması, bunun yanı sıra, Müellif Rahimeullah şuna tembih ediyor. Bu korku, bu emniyet duymama hissi, mümin kul nereye de götürmemeli? Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeye de götürmemeli. Zira bu da müminlerin vasıflarından değil. Bu da sapkınların vasıflarından, sapıtmışların vasıflarından, yolunu şaşırmış olanların vasıflarından. Hatta kafirlerin vasıflarından. Başka bir ayet-i kirimede deniliyor ki, La yeyesu min ravhillahi illel kavmul kafirun. Allah'ın rahmetinden Allah'ın yardımından desteğinden kafir olan kavimden başka kimse ümidini kesmez o zaman bu babda tembih edilmek istenilen mesele ne kulun bu iki kalp amelini aynı anda cem etmesi Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemesi yani ümit içinde olması Allah'ın azabından Allah'ın mekirinden hilesinden emin olmaması yani korku halinde olması ve bu ikisinin aynı anda cem etmesi Bazı haller Bazı özel durumlar müstesna Bu ikisinin diğerine galip gelmemesi Çünkü bunlardan hangisi diğerine Bazı özel durumlar müstesna galip gelirse Kişiyi helaka götürebilir Kişiyi helaka götürebilir Allah'ın mekrinden emin olmamak Bundan endişe etmek Kişide psikolojik bir hastalığa sebebiyet Verebilir Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeye Götürebilir Allah'ın rahmetinden ümidi kesmemek Allah'ın rahmetini ummak Kişiyi kişiyi Allah'ın mekirinden, Allah'ın tuzağından emin olmaya götürebilir. Her iki durumunda varacağı yer neresi? Helak, kişiyi helaka götürür. Mümin kul kardeşlerim, mümin, müminin vasfı, korku ve ümidi ikisini cem ederken, ikisini de ameller ile birlikte cem etmesidir. Hakikatte bunlar korku da ümit de kalbin amelleri, ancak bu ikisinin de azalara, yansayan, azalarda tezahür eden bazı sonuçları var. Mümin, bu kalbindeki olan bu ameller ile azalarındaki amelleri cem ederek bu ibadetleri, bu büyük ibadetleri yerine getirir. Allah tebareke ve teala'dan ümit eder, amel etme ile birlikte. Allah tebareke ve teala'nın mekirinden korkar, amel etme ile birlikte. Hem amel eder hem korkar. Kabul olunmayacak diye. Hem amel eder hem ümit eder Allah teala kendisine rahmet edecek diye. Bu müminin vasfı. Münafık ise mümin amelle birlikte ümit eder. Münafık ise tembellikle beraber ümit eder. Hem taksir eder hem ümit eder. Bunun ismi hakikatte reca değil temennidir. Reca değil gururdur. Yani kuruntudur. Adam taksir etmeye devam ediyor. Günahlara ısrar etmeye devam ediyor amel etmemeye, tembellik etmeye devam ediyor. Bununla beraber ne diyor Allah? Rahimdir. Allah kuluna rahmet eder diyor. Bu kimsenin şu anda taşıdığı kalbindeki duygu, bu bahsettiğimiz ibadetin büyük rükküne olan reca değil. Bunun taşıdığı duygu ne? Kuruntu. Kuruntu, vurur. Kendisini aldatıyor. Allah tebareke ve teala'nın rahmeti onun muhsin olan, ihsan eden kullarına yakındır. İnne rahmetallahi, karibun min muhsinin Allah'ın rahmeti ihsan edenlere yakındır. Amellerinde ihsan edenlere, amel edenlere, çalışanlar diyor ki Allah ve Teala inellezine amanu ve haceru ve fi sebilillah iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler var ya ulaike yercunu rahmatullah işte Allah'ın rahmetini Bunlar umarlar. Allah'ın rahmetini bunlar ümit edenler. İman ediyorlar. Sonra hicret ediyorlar. Sonra cihad ediyorlar. Yani bunlar ve bunlar dışında salih ameller işliyorlar. Gerçekte reca ehli, gerçekte Allah'ın rahmetini ümit eden kimseler bunlardır. Rahmeti etseler etseler bunlar ümit edebilirler. Taksir ettiği halde, günahlara ısrar ettiği halde, bunları önemsemediği halde, hala ümit etmeye devam edenler Hakikatte bunların yaptığı şey ümit değildir. Müminin sıfatı bu ikisini cem etmek. Korkarken de amel ederler. Amel ettikleri halde korkarlar. <gülüyor> Rabbimiz tebareke ve tealanın vellezîne <gülüyor> mâ ve kulûbuhum yaptıklarını, yaptıkları amelleri yaparlar ve kalpleri de korku içerisindedir. Kalpleri de ürperti içerisindedir. Ayet-i kerimesini okuduğu zaman Ayşe validemiz dedi ki ya Resulallah bu yaptığı, yaptıkları amelleri yapıp da sonra kalpleri korku içinde olanlar Zina eden, hırsızlık yapan, sonra Allah'ın kendisine cezalandırmasından korkan kimseler midir?" deyince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Hayır ey Sıddık'ın kızı, onlar değil. Bilakis bunlar namaz kılan, oruç tutan, sadaka veren ancak Allah bizden kabul etmez diye korkan kimselerdir." <gülüyor> Burada da neyi birleştirdiler? korkuyla yine neyi? Ameli. Amel ediyor, kabul olmaz diye korkuyor. Amel ediyor, Allah tebareke ve teala'nın ümidi diyor. Muellif Rahimahullah'ın bu vakta etmek istediği mesele, bu iki kalp amelinin aynı anda cem edilmesi. Aynı anda cem edilmesi. Ümit etmenin tembelliğe sevk etmemesi, amelle beraber olması, korkunun da kişiyi ümitsizliğe sevk etmemesi, korkmayla beraber yine amel etmeye devam etmesi. Diyor ki İmam Rahimahullah, Ve ani bine Abbasin, Radiyallahu anhuma enna Allahi sallallahu aleyhi ve selleme su'ile anil kebair. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük günahlardan soruldu. Ona büyük günahları kebairin ne olduğunu sordular. Fekale, o da şöyle dedi. el billah. Allah'a şirk koşmaktır. Wal yasu min ravhillah. Allah'ın rahmetinden, Allah'ın yardımından, Allah'ın kurtarmasından ümidi kesmek. Vel-Emnu min makrillah. Allah'ın tuzağından da emin olmak. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme büyük günahları sordular. Kebairin ne olduğunu, neler olduğunu sordular. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bu hadiste hasretmek sizin büyük günahları burada sayılanlarla sınırlamaksızın onların baş burada zikretti. Birinci sırada Allah tebarek ve teala'ya şirk koşmayı zikretti. Allah'a şirk koşmak, ona ortak koşmak, ibadetinde bir başka bir bir başkasını Allah'a ortak etmek. Bu ıtlaken, alal ıtlak, büyük günahların en büyüğüdür. <gülüyor> Çünkü hakikatte şirk demek, Allah subhanahu ve teala gibi, her yönden kamil olan, her yönden noksansız olan, her yönden bütün eksikliklerden münezzeh olan, tam kamil olan bir zatı, her yönden muhtaç, her yönden fakir, her yönden zayıf, her yönden eksik olan bir zat ile, Benzetmek, ona kıyas etmek demek olur. Bu da işlenilebilecek suçların en büyüğüdür. Bu cihetten dolayı. Büyük günahların birincisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a şirk koşmak olarak sayılır. Sonra bizim babımızla ile ilgili bölüm deniliyor ki Allah'ın ruhundan, Yani Allah'ın gelip sıkıntıyı gidermesinden Allah'ın kulun derdini açmasından, derdini kaldırmasından Allah'ın merhamet etmesinden ümidi kesmek Allah'ın merhametinden ümidi kesmek bu büyük günahların en büyüklerinden bir tanesi çünkü Allah Tebareke ve Teala'nın rahmetinden ümidi kesmek Allah'ın yardımından ümidi kesmek Allah Subhanehu ve Teala'nın hem kudretine tanetmek etmek olur hem rahmetine tanetmek etmek olur kişi içinde kaldığı durum ne kadar zor olursa olsun bu sıkıntıdan kurtulmak ne kadar imkansız görünürse görünsün eğer Allah Subhanehu ve Teala'nın ümidini kesiyorsa Allah'ın alemdeki dilediği gibi tasarruf edebilme kudretine olan itikadında bir zayıflık olduğunu ortaya koymuş olur. Allah'ın kudretine tanedir. Yani senin içinde bulunduğun, bulunduğun durum ne olursa olsun. Allah'ın gideremeyeceği bir sıkıntı, çözemeyeceği bir problem, bir dert olabilir mi? Olamaz. Sen ümidini kesiyorsan Allah'ın bu husustaki kudretine sanki inanmıyorsun gibi olur. Veya Günahların ne kadar çok olursa olsun Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmetinden ümidini kestiğin zaman onun rahmetinin büyüklüğüne her şeyi kuşatmış olan, öfkesini geride bırakmış, öfkesini geçmiş olan rahmetine tanetmiş olursun. Bu iki vecihten dolayı Allah'ın rahmetinden ümidi kesmek şirkten sonra bu hadis-i şerifte en büyük günahlardan günü bir günah olarak sayılmış. Ama yine bu iki kalbi amel, iki kalbi makam aynı anda cem edilmesi zorunlu, zoruri, zaruri olduğu için, bunun aksine bir meyletme ortaya çıkmasın diye hemen da zikredilmiş. Bununla beraber en büyük günahlardan bir tanesi de El emnu min mekrillah. Allah'ın tuzağından da emin olmak. Allah'ın tuzağından emin olmak. Kendini emniyette hissetmek. Günahlara ısrar ettiğin halde, Allah'ın emirlerinde gevşeklik gösterdiğin halde, kalbin, amellerin kadar saf ve temiz olmadığı halde insanlara görünen insanlara görünmeyenden daha temiz olduğu halde böyle olduğu halde sen kendini emniyet içerisinde hissediyorsan kendi adına kötü akıbetten korkmuyorsan Allah'ın son anında son nefesinde kalbini çevireceğinden endişe etmiyorsan bu da büyük günahlardan büyük bir büyük günah olarak zikredilmiş Allah'ın rahmetinden ümidi kesmenin hemen yanında. Çünkü bunlar birbirine Birbirini tamamlayan iki büyük ibadet. Birisi diğerine biraz galip gelse belki kişiyi bu galip olma hali devam ettiği sürece helaka götürebilir. Böyle olduğu için kardeşlerim işte bizim pratik olarak buradan istifade edeceğimiz amellerimize yansıyacak en önemli ders, en önemli mesele şu olmalı. Kendisine nasihat eden kendi nefsinin iyiliğini, hayrını isteyen, kendi akıbetini düşünen kişi, zahirini ıslah etmeden önce ıslah ıslahıyla meşgul olmalı. Amellerini ıslah etmeden önce kalbini ıslah etmeyle meşgul olmalı. İnsanların gözleriyle, insanların görünüründe yaptıkları amelleri ıslah etmeden önce, gizlisinde, tek başınayken, sadece Rabbinin kendisini gördüğü zamanlardaki halini ıslah etmeyle meşgul olmalı, uğraşmalı. Çünkü bu birincisi ıslah olursa, Eğer batın ıslah olursa, eğer kalp ıslah olursa, kişinin eğer seraili salih ise, zahiri, insanlara görünen tarafı, batını zaten kendinden ıslah olur. Zira cesette bir et parçası vardır. O ıslah olursa bütün beden ıslah olur. O ifsat olursa bütün beden ifsat olur. Olası da kalptir. Bunun tam tersi böyle değil. Kişinin amellerini ıslah ettiği zaman, görüntüsünü, zahirini ıslah ettiği zaman... Kalbini ıslah, kalbinin ıslah olması bu, zar bu, bu zaruri değil. Olmayabilir. Amellerin ıslah eder, amelleri düzgün görünür. Eğer batın ıslah edilmediyse, kalp tezki edilmediyse, düz düzelmediyse bu, bu, bunun ismi münafıktır. Ama kalp ıslah olursa, kalp tezki edilirse kaçınılmaz olarak ameller kendiliğinden düzelecektir. O yüzden kendi akıbetini düşünen, hayrını düşünen, kendi nefsine insaf eden, nasihat eden bir kimse... Öncelikli olarak kalbini temizlemeyle, kalbini ıslah etmeyle uğraşmalı. Batınındaki amellerini ıslah etmeyle uğraşmalı. Zahirinden önce serairini ıslah etmeyle uğraşmalı. Serairi yani gizli haller. İnsanların bilmedikleri halleri. Wan İbn Mes'ud قال İbn Mes'ud radıyallahu anh'dan yapılan rivayet o şöyle dedi. Ekberul kebair <gülüyor> ayne Deminki az önce geçen İbn Abbas hadisinin benzeri sadece burada ziyade bir lafız var. Diyor ki: Ekberul kebair kebirelerin büyük günahların en büyüğü el işraku billah. Allah'a şirk koşmaktır. Vel emnu min mekrillah Allah'ın tuzağından emin olmaktır. Vel wal -ku min rahmetillah. wal kanutun min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidi kesmek min Allah'ın yardımından Allah'ın desteğinden yani yine Allah'ın rahmetinden ve merhametinden yâ's etmek, kapılmak, ümitsizliğe kapılmaktır. Burada bu ziyade var. Bunlar en büyük günahlardan günahlar olarak sayılmışlar, zikredilmişler. Öyleyse buradan şunu anlayacağız. Allah tebareke ve teala kuluna tuzak kurabilir. Allah'ın kuluna tuzak kurması Kul aslında bunu hak etmediği halde, aslında zahiren ve batinen saluh, salih olduğu halde Allah'ın öylesine keyfi olarak tabiri caizse onun ayağına çelme takması anlamına gelmez. Rabb subhanehu ve teala bundan münezzehtir. Ya ne anlama gelir? Kul pervasızca ona isyan etmeye, günah işlemeye devam ettiği sürece Allah tebareke ve teala onun belasını vermeyerek onu bu günahları işlemeye günahları işlemede temekkün ettirerek, günahları işlemesine müsaade ederek, kendisine bir bela musibet indirmeyerek, hatta nimetler vererek, ona inam ederek, ihsan ederek, onu yavaş yavaş, adım adım cehenneme götürebilir. İşte Allah'ın tuzak kurması budur. Dolayısıyla, Allah'ın nimet vermesi, Allah'ın ihsan etmesi, kişinin başına bela musibet gelmiyor olması... Her zaman hayır alameti değildir. Hatta kişi bundan korkmalı. Günahlar üzerine devam ediyor, ıslah ediyorsa bunu kendisi için bir şer alamet saymalı. Ayağını denk almalıdır. Bu bapta, kitab-ı tevhiddeki bu bapta tevhidin gerçekleştirilmesi için vacip olan, zorunlu olan bu iki amelin kalpte cem edilmesinin yanı sıra pratikte bu faydaya dikkat çekilmek isteniyor. Bundan sonraki babı da okumak istiyordum. Ama sanki vakit doldu. Bu babı da önümüzdeki ders inşallah okuyalım. Hem bu babta söylediklerimizi tekrar edelim. Çünkü bununla da münasebeti var. Önümüzdeki babta da bu şekilde zikredilen şeyin tam tersi. Allah'ın bela veriyor olması, musibet veriyor olması, kişinin başına sürekli dert, tasa, bela... Evinde, canında, çoluğunda, çolun çocuğunda, malında Allah'ın ona bela veriyor olması her zaman şer alameti olmayabilir. Şer alameti olmak şöyle dursun, bazen kulun hakkında hayır alameti olabilir. Önümüzdeki derste inşallah o zaman bu iki bab birden toparlayalım. Allah Tebareke ve Teala bu amelleri, bu babta zikri geçen bu büyük kalp amellerini kalbimizde cem etmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Bu tembih ettiğim mesele önemli kardeşlerim. Bundan bahsederken kişi bazen kendisinde olmayan hasletleri başkasına emredebilir. Yani bu aslında kınanacak bir şey. Kişinin kendisi yapmadığı bir iyiliği başkasına söylemesi aslında bu kınanacak bir şey. Ama kendisi yapmıyor olduğu halde söylemeyi de terk ederse bu sefer bu adam da iki defa kınanacak bir şey olur. Allah Tebareke ve Teala bunlardan bahsederken, bunları okurken ilim ehlinin sözlerini anlatırken bana da size de İnşallah utanmayı nasip eder. Bu söylediğimiz, konuştuğumuz meselelerden haya etmeyi nasip eder. Kendimize çeki düzen vermeyi, kalbimize çeki düzen vermeyi, halimizi ıslah etmeyi bizlere nasip eder. Sübhaneke Allahumma bihamdik. <Sessizlik> Veşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve etubiyle.